Evet. Kardeşim biri demiş selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Ben turizm beldesinde ayakkabı işine girdim. Ayakkabı taşıyıp siliyorum yerleştiriyorum. Dükkanda bir ayakkabı modeli var. Arkasında İtalyan bayrağı renkleri var. Altında bayrağı yanında İtaly yazıyor. Başka bir ayakkabının logosunda da Kanada bayrağındaki yaprak var. Benim burada çalışmamın hükmü nedir? Yani bu gibi şeyleri giymek caiz değil. Haramdır. Bunlar küfrün şiarları ve sembolleridir. Biz bundan dolayı sakındırırız, nehyederiz. Dolayısıyla böyle bir iş yerine çalışma en fazla mekruh diyebilirim de. Hani Senin orada kazandığın kazancın haramlığını bil, haram demek onu bilmiyorum şeran. Ama bunları giymek, bunları satmak caiz değil. Yani senin patronun bundan kazandığı para da caiz değil. Ama senin orada İşte günün sabah 8'inden akşam 5'ine kadar orada durman, orada işte sana emrettiği şeyleri yapman, ona bu haramlık taalluk eder mi? Allahu Alem, kerihliği açık, haramlı da korkulabilir. Ama sen herhalde siteye yazan kardeşlerden biri, bu meseleyi bize ulaşım kısmına da yazmış kardeş. Ben daha önce de söylemiştik, biz onu sitede beyan ettik, bize ulaşım bölümüne soru yazmayın diye. Yani yeri gelmişken, hatırlamışken onu da beyan edeyim. Yani oraya soru yazmayın bir daha. Orada baya bir ihtilaf konusu olmuş kardeşler. Çünkü tartışmışlar. İki taraf da bizi seviyor. Biri diyor sen haram işliyorsun. Öteki diyor yok hoca sakındırıyor sadece. Kerih yazmış, Nike meselesiyle alakalı konuşmuşlar. O yüzden hani birbirinize çok tartışmayın. Bıraksan daha güzel bir iş bulsan güzel olur. Ama o kadar açık bir haram değil yani. Birbirinize düşmanlık edeceğiniz kadar. Bayrak ayakkabının altındaysa durum değişir mi? Altı üstü fark etmez. Yani küfrün şiarının olması yeterli. Bunu bir abiye sordum Mübahtır demiş. O sorduğun abiye onu sor. Bilmiyorum. Bir dakika orada bizimle alakalı bir kısım var. Sizin nayk hakkındaki yazınızı delil getirdi. Mübaht diyen adam benim nayk hakkındaki yazını nasıl delil getirmiş onu da anlamış değilim. Ben hoca haram diyor dedim. O da hayır sakındırıyoruz diyor. Ama haram demiyor. Ben de Nike giyiyorum bir şey demiyor bana dedi. Ben abiyi tanımıyorum da Nike giyenlere bir şey diyorum giymeyin. Allah sizden razı olsun. Allah'ın ahirette görülmesiyle ile ilgili mutezilenin tekfiri kat'i değil mi? Müslim'deki hadisi nasıl tevil ediyorlar? Bana alimler çoğu tekfir etmemiştir dendi. O alimlerin çoğu tekfir etmemiştir diyen arkadaşlar iddialarını ispat etsinler. Allah'ın ahirette görülme meselesinden dolayı selef insanları tekfir etmiştir. Bu bidatın davetçilerini ikamet-ül tekfir etmişlerdir. O bidatın taklitçilerini de ikamet-ül önce fıskıyla, ile ül üççeden sonra da küfürle itham etmişlerdir. Bu avamına ikamet-ül şartı getirmelerinin sebebi İslam'ın ilk geldiği dönemde, o dönemde Daha hadislerin tam tedvin edilememesi, bu konudaki hadislerin herkese ulaşılamaması sebebilidir. Bugün mesele açıktır. Bugün her kim bu konuda Ehl-i Sünnet vel cemaate muhalefet ederse o mübaşaratan kafirdir. Kat'i bir bilgi inkar etmiştir. Allah'ın doğrusunu bilendir. İmam Maturidi Allah'ın isim ve sıfatlarında tevil yapmış mıdır? Zaten bu işin imamlığını yapan insandır. Bidatçı oluşunda zaten ihtilaf yoktur. İmam Maturidi ile İmam Eşari'nin önceki İmam Eşari'nin önceki mezhebinin bidat olduğunun kesinlikle hilafı yoktur ehli sünnet ve cemaat arasında. Hatta ehli sünnetten bazı Maturidi'lerin ve Eşariler çünkü biliyorsunuz mezhepler tarih içerisinde sürekli fikir değiştirmişler. Maturidilerin ve Eşarilerin bazı görüşlerinin küfrü gerektirdiğine ve bundan dolayı tekfir edildiklerine dair selef'ten rivayetler de vardır. Onların sözlerini tek tek irdelemek gerekir. O yüzden asıl itibariyle Esma Sıfat Tevhidinde maturidilen ve eşarlayan sapıklık yolunda değil de Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in hak yoluna suluk ediyoruz. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Bazı alimler kişinin tek başındayken çıplak gusül abdesti alabileceği babına Eyüp Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam kıssalarını örnek getirmişler. Doğru İmam Bukhari ve Bukhari'ye yapılan şerhle İbni Hacer bunu istidilal ediyor. Bazı alimler ise eski ümmetlerin kıssalarını delil kabul etmemişlerdir. Eski ümmetlerin kıssalarını delil getirmekteki şartlar nelerdir? Bu usulü fıkhın bir babıdır. Usulü fıkhı kitaplarında şer min kablina diye irdelenmiştir bizden öncekilerin şeriatları diye. Bizden öncekilerin şeriatları akide noktasında bize de hüccettir. Çünkü bütün resullerin dini ortaktır. Dinin aslı olan meselelerde bizden öncekilerin şeriatı bizim şeriatımızla çelişmez. Ama fıkıhta farklılık arz eder. Eğer şeriatta bunu yasaklayacak bir şey yoksa ve bizden önceki şeriat da o şeyi mesela yasaklıyorsa alimler bunu bazen delil olarak kullanmışlar. Bazıları itiraz etmişler. Bu muteber ihtilaflardan biridir. Yani biz bu konuda peygamberlerin yaptığını delil alabilir miyiz? İşin açıkçası bizim son söz budur diyebilecek bir ilme sahip değiliz bu konuda. Ama alimler böyle bir istillerde bulunmuşlar. Selamun Aleyküm demiş. Aleyküm selam. Birkaç sorum var. Geçen hafta'nın sohbeti yayınlanmadı. Çünkü geçen hafta dersimiz olmadı. İşlerimizin yoğunluğu sebebiyle şehir dışındaydık. Bu konuda kardeşlerimizden özür beyan ediyoruz. Kardeşlerimize. Sorduğunuz soruları cevaplayacağız. Demiş cevaplayacak mısınız da kardeş? Geçen hafta'nın sorularını mı kastediyor? Onlar bir bize arz edesin Bir dahaki hafta inşallah cevaplarız. Allah nasip eder. Herkes doğunca fıtrat üzere Müslüman doğuyor. O zaman halkların durumu için mürtet diyebilir miyiz? Yani çok alakasız bir istidlal olmuş. Bütün herkes zaten tevhid üzere doğuyor. Yahudisi de Hristiyan da. Ama hadisin devamını okursanız anne babası onu ya mecusi yapar ya Hristiyan yapar diye Allah Resulü söylüyor. Ya da bizim müşrik ana babamız gibi bizi müşrik yapar. O yüzden halkların durumunun doğumla alakası yok. Allah sonra bize tevhidle lütfetti de biz Müslüman olduk. Allah hamdolsun. Ama dediğim gibi hani Müslüman doğmamızın, fıtrat üzere doğmamızın şu andaki halkların hükmüyle uzak yakın alakası yok. Kafirlerden hak talep edebilir miyiz? Mesela ayağına basınca hakkını hellet demek gibi. E tabii yani hak hukuk meselesi kafir Müslüman herkesin geçerli bir durumdur. O yüzden eğer onlar zulüm bütün zulümlerde helallik istemek caizdir. Başka bir kardeş demiş, ben namaz kılarken secdede cehennemi düşünüyorum. Bu sayede daha şekli ibadet ediyorum. Bu konu hakkında yanlışta mıyım? Sahabelerin namazlarına dair bildiklerimizle bize bu konuda nasihat edebilir misiniz? E Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namaz kılarken azap ayetleri geldiğinde cehennemden Allah sığınır, cehennemi tefekkür eder, ağlamaya çalışırmış. Cennetle alakalı ve cennetin nimetleriyle alakalı ayetler geldiğinde onların üzerine tekrar tekrar durur tekrar tekrar okur ve tefekkür edermiş. Sahabe bu şekilde huşu yakalamaya çalışmışlar. O yüzden yaptığın metot doğrudur. Huşu yakalamak adına özellikle okuduğumuz ayetleri manalarını idrak etmeye, düşünmeye çalışırsak huşu yakalarız inşallah. Selamü aleyküm, aleyküm selam. Hayızlı kadın Kur'an'a dokunabilir mi? Çok uzun olmasa da biraz anlatabilir misiniz? Hayızlı kadın Ve cünüplü erkek kesinlikle Kur'an'a dokunamaz güzel kardeşim. İhtilaf, e, bu konudaki ihtilaf çok şazdır, çok zayıftır. Ümmetin icması, ümmetin ittifakı bu konuda neredeyse hasıl olmuştur. Kesinlikle caiz değildir. Selamünaleyküm hocam. Allah ilminizi dinine faydalı kılsın. Amin. Birkaç sorun var. Bir kadın kocasına sana dediğin her şeyle itaat edemem. Ve edemeyeceğim çünkü sana güvenmiyorum derse ve her kavgada kocasına söverse. Fakat kocası bu kadından boşanırsa, kadının mürtet olması ve çocukların kafilen okullarına göndermesi muhtemel ise bu kocaya ne yapmayı tavsiye edersiniz. vallahi önce Allah'tan sana yardım diliyorum. Selef'in dediği gibi bir kocaya şerli bir kadından daha büyük bir bela verilmemiştir. Ömer öyle söylüyor radıyallahu anhu. Bir erkeğe diyor verdikçe doymayan verdikçe razı olmayan kadından daha büyük bir bela verilmemiştir. Allah seni bu beladan kurtarsın. Nasıl kurtaracağını Allah bilir. <gülüyor> Kadını boşasan çocuklar okula gider. Böyle bir mefsedet ortaya çıkar. Ama özet olarak dua var yani. Eğer üzerine düşeni sen hakkıyla yaptıysan sebep-sonuç ilişkisi olarak sadece kadının artık boyun eğmemesi kaldıysa sana duadan başka yapacak bir şey yok. Boşaman da çözüm değil, eğer küfrü yoksa, tevhidi kabullendiyse, zahiren de olsa, istemeyerek de olsa, çocuklarını tevhid üzere sebat ettirmek için o kadına sabretmen gerekir. İki bir beldede dinlen çıkaran bazı fiil ve sözler, ilim ehli olarak bilinen kimseler tarafından dahi, daha gündeme gelmemişse, örneğin okul meselesi ve Müslüman kesimi, bu konulardan uzaktan yakından hiçbir haberi yoksa, Fakat zannı ı galip ile bu kimseyle hüccet ulaştığında bu konular bizim gibi kabul edecekleri biliniyorsa bunları kafir olarak mı görmek gerekir? Abi çok geniş bir soru sormuşsun. Bunu sana değil 5 dakikaya 50 dakikaya anlatamam yani. <gülüyor> Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Ben Müslüman olan birkaç kişiyle tanıştım fakat biri tekfirde aşırı davrandı, diğeri tekfir edilmesi gereken konularda tekfiri gerekli görmedi. Sizden yardım istiyorum. Görüştüğümüz insanları neye göre seçmeliyiz bu konuda bana bir şekilde yardım etseniz. İlmim olmadığı için yanlış insanlar yanlış ilim almama sebep olur diye endişe ediyorum. Hicret et güzel Müslümanların yanına. Bütün sorunlar çözülür. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Bir kitapta şöyle bir yazı okudum. Gusül abdesti alırken henüz tamamlanmadan, normal abdesti bozan bir durum olduğunda gusül abdestinin iadesi gerekmez. Kişi kaldığı yerden tamamlar. Bu durumda yapması gereken sadece namaz abdesti almasıdır. Alimlerin çoğunun görüşü budur. Çünkü namaz abdestinin bozulması gusül abdestine mani değildir. Abdestli olması gusülü etkilemeyeceği gibi olmayışı da etkilemez. Yazın önü ve arkası bu kadar. Bu konuda bilginiz var mı? Yani önce bir sözleri iyice tefekkür edip öyle konuşmamız lazım. Bir dahaki haftaya diğer sorularla beraber cevaplarınız inşallah. Tamamdır. Estamos...